1222, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, mescidde yüksek sesle konuşulmasına, gürültü yapılmasına ve şiir okunmasına öfkelenmesi, evet, ben mescidde yatıyordum, bir kişi bana çakıl attı, baktım ki Hazreti Ömer'dir, bana, git, şu iki kişiyi getir, dedi, gittim, emrettiği iki kişiyi getirdim, onlara, siz nerelisiniz, diye sordu, onlar taifli olduklarını söylediler, siz Medineli olsaydınız kesinlikle sizin canınızı acıtırdım, siz sesinizi peygamberin mescidinde yüksek yükseltiyorsunuz, bu olur mu, dedi.